Herkese günaydın. Uşak'tan Ahmet Kaya'nın kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. SGK'nın memur alımlarında sosyal güvenlik bölümü mezunlarına öncelik tanınmasını istiyor Kaya kampanyasında. Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri olarak sosyal güvenlik açısından donanımlı bir şekilde mezun olmaktayız. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun memur alımlarında kadrolar sosyal güvenlik bölümü 3004 kodu dışındaki ön lisans ve lise mezunlarına da verilmektedir. Sosyal güvenlik kurumu ve sosyal güvenlikle ilgili memur alımlarında sadece sosyal güvenlik bölümü mezunlarına kadro tahsis edilmesini istiyoruz diyor kendisi. Antalya'dan Ahmet Çelik de yine kadro talep ediyor bu kampanyasında. Alternatif enerji kaynaklarından mezunların Türkiye'de kamu ve özel sektörde hala tanınması ve açılan okullarda eğitim gören ve mezun kişilerin iş bulma sıkıntıları olmakta. Mezun olan öğrenciler KPSS'ye girdikleri halde şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarına bir alım mevcut değil. Özel sektörde alternatif enerji kaynakları teknikerleri çalışma zorunluluğu olmadığı için mevcut meslek liselerinden elektrik elektronik mezunu elemanlarla çalıştırmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarından mezun olmuş kişi kamu ve özel sektörde iş bulamamakta. Hem özel sektörün hem de kamu kurum ve kuruluşlarının alternatif enerji kaynakları teknikerlerinin ne işlerde görev alacaklarının bilinçlendirilmesi ve teknikerlerin işsizlik durumlarını göz önüne almaları gerekmektedir. Alternatif enerji kaynakları teknolojisi yeni açılan bölümler arasında yer aldığı için enerji sektöründe yer alan kuruluşlar mevcut mesleğimizi tanımaları gerekmektedir, diyor Çelik ve seslerini duyurabilmek adına herkesi bu kampanyaya desteğe çağırmış kendisi. Eren Öz'ün kampanyasına kulak verelim. Şimdi de Saros Körfesi'nde yapılan balıkçı barınağının yol açtığı tahribatı Dikkat çekmiş Eren Öz. Yayla Balıkçı Barınağı'nın 2007 yılında yapımının bitmesinden sonra Saros Körfezi'nde bulunan güzel yayla sahilleri, doğal güzellikler, unutulmuş olan Bizans yapısı yani kale ve şehir kalıntıları yoğun bir tahribat altında. Balıkçı Barınağı'nın bitmesinin ardından sahil 20 ila 100 metre aralıklarla içeriye girerek yoğun tahribat gerçekleştirmekte. Bu konuyla ilgili tahribatı bizler de imza vererek Destek vermenizi rica ederiz. İmzalayın, paylaşın, destekleyin diyor bu kampanyada. Ve geldik Ahmet Akdora'nın kampanyasına. Akdora Kadıköy bölgesinde her geçen gün sayıları artan inşaatlara dikkat çekiyor. Zaman zaman sizlerle konuyla ilgili başlıktan kampanyalardan haberler verdik. Akdora'da denetimsiz ve kuralsız biçimde devam eden bu inşaatların bölge halkının yaşamını zorlaştırdığını belirtiyor. Kadıköy ilçesi İskele'den Bostancı'ya sahil yolundan Ankara asfaltına kadar bölge ahalisine yaşam hakkı vermeyen, hiçbir yasal ve ahlaki kuralları tanımayan, medeni ülkelerin vatandaşlarına sağlamak zorunda olduğu yaşam şartlarının tümünü yerde bir eden bir Çetelerin işgali altında diyor aktöre söz konusu inşaatların nasıl sorunlara yol açtığını açabileceğini de örnekler vermiş. Evinizde kalp krizi geçirip hastaneye yetişmeniz gerekiyorsa sokağınızı beton dökerek bloke etmiş inşaat müteahhidi'nin işini bitirmesini beklemek zorundasınız. Ana caddeler üzerinde park eden, slalom yaparak üstünüze gelen hafriyat kamyonlarının arasından bin bir türlü çileyle ve tehlike de altında sabır çekerek gideceğiniz yere varmaya çalışmak zorundasınız. Her sokakta asgari 2-3 ayrı inşaatta hafriyat yapan griderlerin ve kamyonların gürültüsü ve kaldırdığı toz toprakla boğuşmak zorundasınız. Yine inşaat makinelerinin altyapıya verdikleri zararlar neticesinde sık sık kesilen elektriğe, kesilen sulara, kesilen telefona, çöken yollara, kullanma suyuyla atık suyun birbirine karışmasına inşaat makinelerinin hiç susmayan kulak tırmalayıcı Gürültülerine katlanmak zorundasınız. Bu şehirde trafik kuralı diye bir şey olmadığını sadece güçlünün dikte ettiği gücü gücü yetene kuralının geçerli olduğunu kabullenmek zorundasınız diyor. Herkesi kampanyasını desteğe çağıran aktora yetkilileri bu sorunlara çözüm bulmaya davet ediyor. Anlaşılan kendisi bu gücü gücü yetene veya kabullenme zorundalığına karşı çıkmış ve bunun değişmesi için harekete geçmiş. Gökhan Özeğer'in kampanyası var sırada diyor ki bizler Uğur Mumcu Mahallesi sakinleri olarak güzergah konusunda yaşadığımız mağduriyeti anlatmak istiyoruz. Normal sefer süresinin Kadıköy'den çok uzun olması bizleri mağdur etmekte. 6 ay öncesine göre mantıklı görünen güzergah Balıkesir Caddesi'nin açılmasıyla Uğur Mumcu Kadıköy mesafesinin ortalama 30 dakika kısalmasına vesile olmuştur. Soğanlıkta 21 U ve 16 U numaralı seferlerin girmesine gerek kalmamıştır. Yetkililerden ricam yeni bir hat yapılmasıdır. Uğur Mumcu bölgesi halkı için doğrudan Balıkesir Caddesi'nden hızlı ve kısa mesafe seferler sağlanabilir diyor kendisi. Antalya'dan Can Deniz Sezer'in kampanyasıyla devam ediyor programımız. Antalya'nın önemli turistik bölgelerinden olan Kaleiçi'nin trafiğe kapatılmasını talep etmiş Sezer. Yıllardır bir çözüm bulunamayan bu durum her geçen gün yayalar için daha da can sıkıcı bir hale almakta. Kale içinde özgürce gezmek yerine her an sokaktan motor otomobil çıkacak diye sürekli savunma durumunda kalan biz yayalar ayrıca düzensiz düşüncesiz olarak park eden araçların arasından geçmeye çalışırken akrobatik hareketler sergilemek durumunda kalıyoruz. Özellikle gece yaşanan ve yoğun ve gereksiz araç trafiğinin bir an önce kısıtlanmasını istiyoruz. Yaşanan son olayda da bu kampanya başlatmamız için haklı olduğumuzu gösterir nitelikte diyor Sezer ve sorunun çözülmesini talep etmiş. Son olarak şimdi Brezilya'ya uzanıyoruz. Psikoloji profesörü Manika Mastantonio'nun kampanyasına ve başarısına hep birlikte kulak verelim ta Brezilya'dan gelen bu sese. Alzheimer hastası olan annesinden yola çıkarak bir kampanya başlatmış Mastantonio. Annesinin her zaman yanında olamadığı için tedavi sebebiyle São Paulo'ya zaman zaman tek başına gitmek zorunda kaldığını belirtiyor. Mastantonio Monika havayolu firmalarının tek başına seyahat eden çocuklara sağladığı yardımcı desteğini Alzheimer gibi hastalığı olan yaşlılara da sağlamasını talep eden bir kampanya başlattı. Kısa sürede 30 e aşkın kişi desteklemiş bu kampanyayı. Başarıya ulaştığı haberinde Mastrantonio'nun kendisi verdi. Geçtiğimiz günlerde artık havayolları Monika'nın annesi gibi sağlık problemleri olan yaşlılara uçuşlarının başından sonuna kadar refakat edecek personeller görevlendirecek. Bu güzel ve sevindirici bir gelişme. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün size ülkemizden ve dünyadan değişimi hedefleyen vatandaş hareketlerinden haberler verdik. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Değişimin parçası olabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.